Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. boleray sabahlar tamam ediyor sevgili sana severler. 14 Ocak 2015 çarşamba sabahındayız. Yerler buz. buz, buz, buz. Bu buz bütün gün devam mı eder? Devam eder ya Ege. Çok dikkatli olsunlar arkadaşlar Ben Ali'ni servise bindirirken şurası kayı acaba dediğimde servise yapıştım. <gülüyor> Böyle bir grup çocuğunu da Çocukların sabah sabah eğlencesi Ay oldum. ne kadar güzel ya Onların güne güzel başlamasını sağladın Ege Aşk olsun sana yani Kızım da şunu... 8 yaşında benden utanmaya başladım O babam değildi ya falan diyerek büyük ihtimalle Şunu herhalde şey yapmak lazım Zaman zaman programımızda kullanıyoruz Bugün hakkıyla kullanacağımızı düşünüyoruz e, aman yani, dikkat, dikkat diyoruz <gülüyor> Yerdeki buzlara Çünkü gizli buzlanma gizli yer aleni gizli aleni buzlanma Gizlisi mi saklısı yer, yok yer, Gizli olmayan buzlanma özellikle arabalarıyla dışarı çıkan Ve ayak kaplarıyla dışarı çıkan <gülüyor> Arabalan yani, Dışarı bir şekilde dışarı çıkan Herkes için tehlike Kaç kere kaydınız arabalan Arabalan ben bir kere kaydım Nerede tam ee, oturun girişinde mi Yok oturun girişinde Yüzüncü yılda ya. Ha sen normal arabalan geldin mi? Tabii geldim. Hususi aracınla. Çünkü normal bana dediler ki. Gelmiş, normal arabalan gelmiş sevgili Düz Buz olduğu zaman kar lastiği de fayda etmez dedi bir taksici <gülüyor> O zaman iyi. tamam dedim zaten. <gülüyor> de. Zaten kar lastim yok olsa da demek ki kayacaktım diyerek çıktım. <gülüyor> Ay helal olsun Ege. Hakikaten Braveheart. Radyoculuğun Braveheart ödül töreninde size bu ödülü vermekten gurur duyuyoruz. Helal olsun. Ben dinleyicilerimizin gözünde şöyle oldu diye düşünüyorum yavaş yavaş. Şimdi böyle filmlerde olur ya. En başta bir adam bir işe kalkışır. Herkes aptal falan filan der. Ama ilerledikçe yavaş yavaş onun tarafını tutmaya başlarlar ya. Kar lastiği almıyormuş. Geri zekalı falan diyorlardı. Şimdi onlar için bir cesaret sembolü oldum gibi geliyor. E, tabii Vay be yani... Zeki ve bir o kadar da e, cesur. Şey yani... diyenler de çarpsın bir görsün gününü geri falan diyenler de şey diyordu şimdi. Çarpmasın, çarpmasın bu kışın kar lastiği olmadan atlatsın hepimize umut olsun diyorlar. Ve o umutları boşa çıkarmayacağım sevgili dinleyiciler. Bravo çarparsam da parasını <gülüyor> yeniden toplayacağız. <gülüyor> Faiz sen kaydın mı? Kaydım. İki kere kaydım. İki kere mi kaydım? Biraz kaydım evet. Çok iyi ya. Bence Ege sen de en az iki üç kere kaymışsındır da haberin yoktu. Yok yok bir seni çok net hissettim. Bir tanesi çok net hissettim. Salladı mı? Salladı, salladı değil mi? Bir tanesinde de yokuşta ben kalkamam diye baktım kırmızı yanıyor. Şu kenarıya çekeyim dedim yokuşa girmeden. Ondan sonra bekledim böyle... Yeşil yandıktan sonra yok, şunun en aşağısından kaptırdım. Vay be Anılar maceralar. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Sabah sabah. <gülüyor> yahu adam. Şuradaki yorum ya. saati bile bir birikim ya. Vallahi Fahir yani bu bu Ege böyledir. Yani bu, bu Ege'nin böyle arka arkaya anlattığı anlardan ben kaç kere kaydığımızı söyleyemedi bir yerinden. Ya Vallahi sıra gelmiyor. Kaydınız Adam, mı çok? Hayatı dolu dolu yaşıyor sıra ya. Sıra bana geldi herhalde. E, beş kere kaydım. Beş kere mi kaydın? Evet. Allah Allah. Octa Karlastin yok muydu senin? Karlasti buzda biliyorsun. <gülüyor> Maalesef fantuş oluyor. Bu kadar ıı, dram rol yaptığımıza göre isterseniz biraz da Ahmet Sağlam Show. <gülüyor> Ahmet Sağlam Show. Bugün de Feyruş. Sevgili dinleyiciler programımız tamamen doğaçlama yürü ama Ahmet Sağlam Show'da metin müslüday çalışıyoruz. Her gün e, yani her hafta bir Ahmet Sağlam show. Bu şovun e, köşesi başladığı zaman her zaman birinden bir cebinden bir şey çıkıyor. <gülüyor> evet. Metinler çıkıyor. Bugün de Fire oyuncunun arka cebinden, <gülüyor> sağ arka cebinden <gülüyor> Ee, bir kağıt çıktı hayırlısı Evet diyoruz. Dün sevgili Ahmet Sağlam bana şöyle geldi hayır bir benim program önerim var acaba bunu çe şey yapabilir miyiz? Program önerisi mi yoksa evet, şu anda bir formatlı program, program şey mi program yine önerisi yine bir formatlı formatlı bir program Tamam pek ee, ben noktasına virgülüne yine dokunmadan dinleyicilerimize olduğu gibi aksettirmek suretiyle e, Ahmet Sağlam'ın bakalım bu hafta bizlere verdiği yeni formatı uygulamaya çalışacağız ön söz <gülüyor> bir yarışma düzenleyeceğiz. Ödüllü olacak. Ödülü ben ayarlayacağım. Ödülümüz bir el süpürgesine lamba takıp elektrikli süpürge adı altında vereceğiz. Kazanan çift Gaga'da, <gülüyor> Gaga'da ağırlayıp ödülünü vereceğiz. Tamam. Önsözler, Derse Evet. Şimdi burada konuşma metnine geçiyorum. Bu ön sözlü e, konuşma metni. Konuşma metni. Aynı fon üstüne mi konuşuyoruz? Konuşma metni nedir ya? İlk defa böyle bir şey oluyor. Vallahi çünkü konuşma metni diye yazıyor benim elimdeki listede. İsterseniz ben... Ön sözden sonra müzik değiştirmem lazım. Kusura bakma. O formatını unuttum. Konuşma metni. Ön söz sonrası. Sizler radyoda bir soru soracaksınız. Bilenler telefonla bağlanacak. Ödüllü yarışma programımız başladı. Lütfen soruyu bilenler telefonla bize bağlansın. Ödülümüz elektrikli süpürge ve bir öğlen yemeği kazanacak. Özellikleri. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> soru soramıyoruz değil mi? Konuşma medyada. Pardon Formata şey yap. Formata aykırı hareket etmeyin. Özellikleri. Bir öğrenciye veya yakın zamanda eğlenecek bir bayana... Çeyizli için elektrikle süpürge veriyoruz. Elinizin uzandığı her yeri pırıl pırıl, pırıl, pırıl temizler, karanlık yerleri aydınlatır. Buradaki lambayı acaba Eski. ne diye şey yapanlar varsa e, bunu da düşünsünler. Bu ödülü Fahir Bey vermesin. <gülüyor> Derlerse <gülüyor> inanırız. O götürüp kuzenlerine hediye eder. Bu ödülü Ege Bey vermesin. O götürüp baldızına hediye eder. <gülüyor> Bu ödülü Oktay Bey versin çünkü saçlarının beyazlığıyla hepimiz hepimize güven veriyor. En iyisi aksaklıçlı Oktay Abimiz versin. En güvenilir, saygı gösterilen haliyle yaşıyla da epeyce yol katetmiştir. <gülüyor> sonuç, doğru sonuç zamanı geldi. Ödülün tarihini belirleyip kazanan kişiyi yemek için <gülüyor> vereceğiz. Bunu da telefonla görüntüleyip Twitter'da paylaşacağız. Telefonla. Teşekkürler. Teşekkürler. Ahmet Sağlam Show. Evet bundan sonra haftada bir Ahmet Sağlam Show'da sizlerle beraber olacağız. Bu ee, yarışmayı yapalım ama yapalım, Kesin yapalım yani Oktay ne der bilmiyorum Yapalım mı der yapmayalım mı der Çünkü Oktay Şimdi... burada bir karşı duruş sergilerse Yapacak hiçbir şey yok çünkü ödülü biz veremiyoruz <gülüyor> veremiyoruz. veremiyoruz efendim çünkü ben kuzenlerime veriyorum. E ben baldızıma vereceğim, <gülüyor> belli. Ben ben de başkası. Tam çıktık biz daha. Ben de başkası verebilirim ama bu aksaçlarımı saçlarımı herhalde boşuna akartmadım. <gülüyor> akartmadım ben. Ee, o yüzden. Ve ee, Epeyce de yol kat etti Epeyce de yol kat ettim, ilerlemiş yaşımda beraber. O yüzden. Nelerim abi? Durduğumuz kapat Konu açılmışken o zaman ben gene ufak bir şansımı deneyeyim de Oktay gel 2015 senin yılın olsun şu saçları boyatalım. Bir tatil 2015 ay 2015 deyince özür dilerim. Sen tatile gidiyorsun ya. Evet. Döndüğünde Oktay'ı resmi temaslarda bulunmak. Resmi temaslarda bulunmaya Ya biliyorsun. Ege sen Döndüğünde böyle... bak bu adamı sen havaalanında beraber gitsek karşılasa ilk önce beni görse nerede çantalar abi bir şey yok falan filan derken sen Aynı benim dönsen, askerden dönüşüm gibi mi? Oktay gelmedi diye düşünürken o kapkara saçlı bir adam bir dönse. Karamok kestane mi? Bana, bence <gülüyor> kestane gider haptaya. <gülüyor> kestane mi? O zaman kendi rengine dönmesi zor olur <gülüyor> Kendi rengi beyaz. Ne kendi rengine dönecek? Aça, açarım yavaş yavaş. Yavaş yavaş açarım. Acılarım yavaş duradım. yavaş açarım. Oktay sen kestaneye bir dönelim. Ya da soğan rengi, ya, soğan kabuğu. Ben sizi bu konuda hiç kırmak istemiyorum. Daha doğrusu herhangi bir konuda sizi kırmak Anladım. hiç istemiyorum. En ufak bir umut vermedin Ama yani. azıcık bir içimde böyle bir şey olsa, bu konuda bir heyecan olsa vallahi yürüyeceğim. <gülüyor> Ama vallahi yani, yürü ya. Bir şey yok içimde, bir heyecan yok, istek yok. Yemin bir de şimdi e... bu demin ki az önce dinlediğimiz şov, e, şov da bana cesaret verdi. Bu saçları boyatma derlerse... İnanılırız. Yani o Ama sen yani başka bir şey bulalım. Yani ya haberci değiliz. Ne mi o, ojeye başlayayım ben? Bir şeye başlayayım. Pardon ojeye oje başlamak o, o, derken? Oje ha bir bir yani öyle bir şey yapalım. Eğer bir coşku yakalayacaksak. Ama, Ama saç bu... yapma değil mi? Demeyim. Ama ayrı renk boyayacaksan ben ojeye varım Oktay. Niye? Biz burada Oktay'ı böyle saçma hareketler yapmaya teşvik etmiyoruz ki. Oktay'a bir... Hayat o da saçma ee, o da ama şey adam, adam güven içinde timsarlı. varmış yani ben bence o ile başlar sonra saçıda boyatırız ege saçını yani. boyatsın o güvenlik imsağı yani. başka bir şey yaşam sembolü yani yaşama dört elle sarılmanın sembolü olsun yaşamlara meydan okuma ojesiz parmaklarla yaşama dört elle sarılabilir misin yok gerçekten şey yok ya yani bir kısmını bir boyatsam diye düşünü orada da böyle bir heyecan gelmiyor belki de şey ya dörtte birini mesela <gülüyor> Şöyle. Sizin evde bir sürü boya var. Evet, Dilmen bir evet. sürü şey boya yapıyor. Usta bu konuda tecrübeli. Tamam. Yani bir günde şöyle... Sizin evde de seni kullanmadım pek çok şey olabilir Fahir. Evde olması illa... Kullanacağım şey anlamda Şimdi anlamda burada, haksız. Ha. Oh, tamam. Sen burada evet, haksız. Tamam bunu ben de tamam. Şu anda Ama boya atmamak ha. haksız. <gülüyor> Derlerse <gülüyor> inanılır. İnanılır sevgili dinleyiciler. Mesela bizim kuaförümüz... Boyuyor mudur saç boyuyordur tabi. Boyuyor tabi canım Aa, niye boyuyor musun? kuaföre boyamıyor? bir de öyle bir durumda kuaföre niye şey ya? Niye kuaföre gitsin? 300 500 lira 500 lira 88-89 lira para vereyim. Korkunç rakamlardan Erkek bahsediyoruz. Erkek boyaması da o kadar mı ya? Erkek boyaması kadın boyaması diye bir şey olmaz. Saç kadın boyaması, boyaması diye çok bir şey vardır. Kadın boyaması çok doğal olduğunu biliyoruz da kısacık saça e, o kadar. E oktayın saçları falan. nesi kısa? Ha oktayın saçları uzun doğru. Yani sen kendi saçını baz alma. Bunun daha açması lazım. Bunu oho buna ne Hı -hı. kadar gider biliyor musun? Pihii. 3-3 buçuk metre gidebilir Hadi be Oktay. Bir kez daha bir komedi. Ben bir ya kere aşık. kırma be. 2015 be. Koca 2015 geldi geçiyor işte. Hayır. en başta söyledim ben hiç kırmak istemem size ama yani. Bu... Yapmayacak mısın? <gülüyor> yani... Bir artık gece 2015. <gülüyor> Yine isyan ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Yine isyan ettiler. Bu arada bir reklam mektan bir şarkı varsa da girmeden Hayır, önce yok. yok. Eğer boyamıyorsan yok. Ha boyayacağım dersem var. <gülüyor> Bundan <gülüyor> sonra hayat senin için zor geçecek Oktay. Onu söyleyeyim. Evet. bir artık 2015 diye bağırabilirsin. Full baskı full baskı full baskı Oktay saçlarını boyatsın mı? Yıllar önce kampanya vardı bir parmak jöle kampanyası. Evet. Ulan ta kaç sene geçti? <gülüyor> Hala gene Oktay'ın saçları, hala gene Oktay'ın isyankar saçları. Hep Demek ki isyankar olan konusunda. Oktay de saç, ben de şey, da... saçlar değil, Oktay'mış isyankar. Evet. Bence saçlarımla gündeme gelmek Hep istemiyorum ama, ama böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Lady yani. Gaga gibi bir adam yani. Yaptığıyla değil, yapmadığıyla ilgi çekiyor devamlı. Helal olsun Oktay Demirci'ye. Valla öyle. Teşekkür ederim. Hepimize güven şey yaptı. Teşekkür ederim. Ee, ve e, şey geçmeden önce Cumhuriyet Gazetesi'nden bahsedelim mi? Bahsedelim, Hı -hı. bahsedelim. tabii. Bahsedelim Twitter'daki hadiseleri. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi e, 3 milyon adet basılan 16 sayfalık e, bugünkü sayısında 4 sayfa e, yazı ve karikatür seçkisi verdi. Charlie Hebdo'nun e, saldırıdan sonraki e, özel, özel sayısından 4 sayfayı verdi. Ama ne veriş? Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün e, herkes görebilir, tüm dinleyicilerimizi duyuralım ama e, önce bugün sabaha karşı e, polis e, Cumhuriyet Gazetesi'nin dağıtıldığı kamyonlara matbaa çıkışında bir baskın düzenledi. Hı -hı. Savcılık kanalıyla bir e, karar var, bir emir var. E, gazeteyi kontrol etmişler. 40 dakika, yaklaşık 40 dakika süreyle e, Cumhuriyet Gazetesi kontrol edilmiş. Acaba e, Hazreti Muhammed'in... E, o Şarj leptonun foto var ya kapağı var ya. Hı hı hı. O, o evet o kapaktaki o şey kullanıldı mı o çizim kullanıldı mı kullanılmadı mı diye. Ee, kapakta e, kapak karikatürünün seçkide yer almadığı bilgisi üzerine engel kaldırılıyor. polis ee, aracının izniyle kamyonların dağıtıma çıkmasına izin veriyor ve bugün e, şu anda bayilerde bulunabilir. Bu konu açıldığında da ortalık kaynamaya başlamıştı. Hemen organizasyonlar başlamıştı. Evet zaten Utkut Çakır Özer de o açıklamayı yaptı. Cumhuriyet Gazetesi de o açıklamayı yaptı. O şeyi kullanmayacağız. Bu dört sayfalık özel şeyde, sayıda bu seçkide, yazı ve karikatür seçkisinde o kapak fotoğrafı şeyi kullanılmayacak, çizimi kullanılmayacak diye ama yine bir biz de bir, biz, biz bir bakalım. bakalım demişler. Biz evet. bir bakalım dermiş. Şu anda da galiba İstanbul'da Ankara'da da var herhalde değil mi? Eee Gazetenin önünde geniş güvenlik önlemleri polis çemberi var. Bakalım gelişmeleri daha evet, bak, bak, göreceğiz. Bakıyoruz evet polis çemberine alınmış e, İstanbul'daki e, şey gazeteden bir açıklama daha geldi. Bundan sonra e, kullanmadık diye. E, 12 kişinin hayatı kaybetmesinin ardından ilk sayısını çıkaran Charlie Hebdo özel sayısından ee, evet önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri şu anda da Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde devam ediyor. Böyle bir şey maceralı bir şekilde bugün yayınlandı. ve ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin içindeki bazı köşe yazılarında da hı hı. E, aşağı yukarı her köşe yazısı da buna değiniyor. Buna değiniyor hakikaten ama sabahın köründe sadece kararıyla e, gazetenin kontrol edileceğinden haberleri yoktu tabii bu köşeleri yazarken. Yarın daha da uzun konuşacağız herhalde bu konuyu köşe yazarlarının olayı değerlendiriş biçimini. Reklamlara geçelim. Reklamların ardından gündemle devam edelim. Radyo Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tupurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saatimiz 8.49 oldu. Çarşamba sabahındayız. Buzlu sokaklar konusunda bir kez daha uyaralım evden çıkmamış olanları. Lastiğine Özellikle güvenen... ara sokaklarda aman dikkat diyoruz. Bir de eee güzergah seçerken dikkatli olun. Evet, güzergah Yokuş seçerken çıkacak değil, inecek yolları seçsinler mesela. Ne? Allah Allah. Bunun Abi adı yok. üstünde gizli bu yani. ya. Neyin nerede olacağı belli değil ki bu Neydi uzmanmanın. Insan? Deveye sormuşlar. Seninkisi o hesap. Deveye sormuşlar. Bayır yukarı çıkma, çıkmak istesin. Bayır aşağı mı? Demişler. Sormuşlar. Ege biz seninle göz geliyoruz ya. Arada mikrofon var ya. İnce görüyoruz birbirimizi. Fark ederseniz öyleyiz yani. Arada mikrofon var. Ben şey şu şeyi demişler. tekrar söyleyeyim mi? Seninkisi o hesap. Deveye sormuşlar. Deveye de amma soru sormuşlar ya. <Gülüyor> Bayır yukarı mı demişler. Bayır aşağı mı? Düz yol demiş düz yolun demiş, suyu mu çıktı demiş. Deve ilk başta o kadar geviş getirmiyormuş zaten. Bu kadar sorusu olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya, ya, o zaten Can olmuş. sıkıntısından geviş tic, getirme tic. alışkanlığı olmuş. Devenin atalarından deve, bahsediyorum tabii. Boynun eğri diye sormuş. Onu da bir anı alalım. <gülüyor> Devenin ilginç anılarından bir tanesi. Allah. Milletvekili maaşlarını yarı yarıya düşürülmesi yönündeki teklif kabul edildi. Aa, Hayırlı aman, uğurlu olsa, oh, oh Nerede? Özellikle sosyal medyada büyük bir tepki e, oluşmuştu milletvekili maaşlarıyla ilgili. Ama Bülent Önüç üç gün konuşurlar sonra Tıpkı alırız demişti. Herhalde duyulmadı Burkina Faso'dan. <gülüyor> Burkina Faso. Orada nerede mı yapmıştı <gülüyor> açıklamayı? Nerede olduğunu düşünüyordum. Burkina Faso'da bir milletvekilinin aylık maaşı düşmüş. Burkina Faso'da mı düşmüş? Ben burada düştü zannettim. Burada milletvekilleri maaşları düştü derlerse saf. inanmayın. Aa abi bir tarafı saf ne kadar saf? saf. Valla. 3000 dolardı milletvekillerinin aylık maaşı. Ç Ülkedeki ortalama aylık maaşı ne kadar Burkina Faso'da? Gırk. 150 dolar. Ee, ondan sonra kesintiyle birlikte e, demokrasi olan inancı amaçladıklarını söylüyormuş milletvekilleri. Yeri yarı düşürmüşler. Ne Burkina Faso'ya yani? kolaylıklar diliyoruz. 1500 dolara geldi. İyi. 10 katı. Milletvekilleri Burkina Faso'da şey diye geziyorlarmış. Bit artık 2015. <gülüyor> Bit artık 2015. <gülüyor> Vallahi öyle. İsyanın sesi. <gülüyor> Vallahi isyanın sesi, isyanın sesi diyoruz. diyoruz, efendim, diyoruz bir ve taraftan efendim. yılın aşk bombası. 2015'in ilk aşk bombasını Vallahi veriyoruz. Vallahi ağzımdan aldın. Ağzımda tam lokma gibi. Aa, dur, canım, diye aldım. dur tekrar o zaman bırakayım e, Çünkü ayrılıklarla bahsedelim. girmiştik biz 2015'e. Biraz buluşmaları da kutlayalım hep birlikte. Güzel bir buluşma Ege. İki tane ünlümüz diyelim. Birbirinden Bizim dinlenmiş. değil ama yani. Beyner dünya çapında dünya çapında mi? iki tane ünlü biri kadın biri erkek ee, bir kadın bir sinema erkek dünyasından mı? Dünyası. Sinema, sinema dünyasından mı birisi sinema dünyasından birisi de sanat dünyasından sanat dediğimiz Ş müzik değil başka Şar plastik müzik. sanatları mı yok yani bana iki tane plastik sanatçı say dünya çapında mı dünya çapında İsmail Saray. <gülüyor> İsmail, <gülüyor> İsmail Saray <gülüyor> İsmail Saray. ve Bülent Ulan, abi Bülent abi o da ilgileniyoruz <gülüyor> <gülüyor> evet söyle sinema dünyasında, sinema dünyasında. kadın mı Söyle. sinema dünyasında erkek, erkek, erkek sinema dünyasında giderek yaşlandıkça çirkinleşen bir adam uzun Aa, uzun Leonardo DiCaprio ile <gülüyor> Rihanna valla helal olsun gündemi tamam, de böyle dün, hatta Rihanna'nın bebeği Leonardo DiCaprio'dan diye bir şey duydum ben. onu bilmiyorum daha geçen hafta çünkü e, kimin doğum günüsünde tasarımcı Nicky Irvin'in 30. doğum günüsünde partiye katılmışlar ondan sonra sevgili Fifty ee, yine oradaymış <gülüyor> Namu mi de oradaymış falan filan 50 dediğimiz Fifty <gülüyor> <50 gülüyor> Bay yani Fifty <gülüyor> Bay sevgili Fifty Bay, Rihanna etraftaki bakışlara hiç aldırmadan gece boyunca dans etti, ee, DiCaprio oynan, ondan sonra ikilinin yalnız kalmaya çalıştı ve, affedersiniz öpüştüler falan yani Hadi ve ağzından öpüşmüşler. Öyle diyorlar Rihanna ile DiCaprio ağzını öpüşmüş. Aman dikkat. Demiş kimsiciklere söz de vermiyor. Mutluluklar diliyoruz çiftimize. Vallahi bize de ya öyle bir DiCaprio çift lazım. Evliliği var mıydı? Yoktu mu? mi? Evliliği. Yok. Rihanna'nın e, Rihanna var mı? Bakayım. Yok. Yok. Onun da bir, pis bir sevgilisi vardı. Evet. Hatırlarsanız şimdi. Bir pis herif burlandır gibi çocuğu buldu. Şaka maka hakikaten Leonardo DiCaprio'un da hiçbir yanlış bir ya, yan tarafta görmedik. bir bakmış bunlar öpüşürken George Clooney böyle şey diye gelmiş. Bir artık 2015. Bir artık çünkü hep gözü varmış diyorlar yanında da bilmiyorum. Ama Aloumit'in de çok sinirlenmiş. Öpüştüler diye mi? Öpüştüler diye herkesin da her şey sinirleniyor ya. O kadının ben şeyinden korkarım. Şeyinden dediğim şerrinden. Sinirinden şerrinden mi? Ser, e, sinirinden, şerrinden korkarım. Neyse bu güzel. Hepimize bir müjde oldu. Hepimize güzel oldu. E, bu arada Çinli adam da yakalandı. Böyle sanki ırkçı bir tavırmış gibi gelse de Çinli adam. Çünkü ismi falan Ne aranıyordu çünkü Çinli adam. Çinli adam garip bir... Çinli adam da biraz dünyada bol değil mi? <gülüyor> Bence de çok bir bu bir tanesini yakaladım. Yani milyarlık <gülüyor> nüfusu olan ülkeden ya erkek desen 600-700 milyar Çinli adam var. Vallahi bir Hong... tane bulamamışlar Resmen cadavı ya. Çinli adam aranmış, aranmış. Bir tane bulunmuş, yakalanmış. Hong Kong'dan Çin'e geçmeye çalışan garip yürüyüşlü adamı kardeş sen geleli falan diye almışlar bir kenara. Bu Çinli olamaz diye mi almışlar? Çok, son derece Çinliymiş adam ama yani. Hiç öyle şey yok. Ee, hemen şey yapmışlar. Kenan ne oluyor falan diye bir bakmışlar. Üstünde paket, paket, paket. Her tarafı paket sarılıyor. Anam canlı bomba falan derken üstünden tam 94 tane iPhone çeşitli yerlerini her tarafına bağlamış bunu ne yapacak Çin'e sokayım. Ya Çin'de yapılmıyor mu zaten? Ben Çin'de yani nereden <gülüyor> sokuyor? Nasıl yapıyor Hong ya? Kong'dan sokuyor ya bir de yani hakikaten. Çin'de nasıl oluyor yani? Nasıl şey, Çinlilik her şey Çin'de yapılmıyor mu dünyada? O herhalde Çinli de orijinal Aynen bak ben de sana söyleyeyim işte mali suçlar büro mu ne işte ne suçları bu organize suçları mı? Ulan demiş her şeyi zaten Çin'de yapmıyor musunuz? Neyi sokuyorsun neyin mücadelesini veriyorsun? Ayıptır. 94 tane yani bir iki tane olsa hani eyvallah. Ama Çin da bir şeyin ucuzluğuna ulaşma hakkı var. ya biz nasıl Çin malına Çinliler Rancı. şey mi Çinliler diyor Çinliler habire yerli malı haftası Abi yaşıyorlar Abi Hong Kong'da adam. yani çok ucuz oluyor oradan Giden birileri varsa Hong Kong'a ona da sipariş edelim de Çünkü çok ucuz oluyor yerli, zaten... ma yerli malı oluyor değil mi Çin Tabi canım hep yerli malı haftası Habire yemişiyorlar çocuklar sınıfta Yemişiyorlar. Yemiş yiyorlar Yerli malı haftası <gülüyor> bitmek bilmeyen yerli malı Bir tartışır yerli, yerli, yerli malı, <gülüyor> malı haftası diyoruz <gülüyor> Çin'in nesi var kendine as meşhur Çin'in e, yani bizim şeyimiz var. Kalabalık ya, yaya geçidi var. Yok yok öyle değil. Ya bizim bir böyle tane, be, yöresel be, bir şeyini söyle bana Çin'in. Çocukluktan hatırladığım böyle demir 1 lira kadar küçük bir onların kremi vardı. Başarsa leş gibi kokan Çin ilacı diye geçerdi. Biliyor musunuz onu? Şaka falan sürerdim. Kış Biz kış gibi bir, şey bir sürü şey sürebilirsin. Onda da konuda serbestsin de. Ben yem, yemelik diyorum ya. Çin'in ben mesela. Çin mutfağı var kocama. Onu demiyorum ya. Allah Allah. Dabuk, Nasıl bizim... E krem demiyorsun. Dabuk var yani Fahir. Hem istemiyorsun? Dabuk. Cığım mutfağı diyorum, yemem diyorsun. Yemem demiyorum. Ya bizde Dab... mesela vardır ya. Mesela nere... E, Çengelköy'ün salatalığı... Pirinç abi, diyorsun. pirinç var. Nerenin? Pirinç... Çin'i Çin sormadın mı Onun da Pekin'in ördeği var işte. Pirinci var bak ha, ben sana ben söyleyeyim. Bak böyle işte bana böyle gel. Pusulası var eğer istiyorsan. Çok meşhurdur. Var. Çin, Kağıt var. kağıdı var. Havai fişek. Kağıt var. Havai fişek ve barut. Setli var istiyorsan. Setli. Setli, setli, Setli var. Ondan sonra başkanesi var Çin'in. Ee, <gülüyor> <gülüyor> <Ha>! Çin müziği <gülüyor> Çin Müzesi'nin güzide örneklerini ilerleyen dakikalarda burada bulabilirsiniz. Yeterli oldun Fahir Ay yoksa... ya yemelik bir tane size şey gelmedi mi Çin'den giden arkadaşınız falan bir şey getirmedim mi şöyle? Al bu da Çin'in çok güzel şeyidir. Ye bunu diye. Çin'den ağa işte telefon Çinden. getiriyor, şey getiriyor. Oğlum Allah'ım ya delirtecek adamı. Yemelik diyorum yahu. Yemelik e, far sinirlenme. Eee şey ördek işte getirdi olup. biz besledik onu. E, tamam Yiyemedik. ona da hem afiyet Kıyamadık. olsun. Lapa getirdi bana da bir arkadaşım. Yok yani koca içinde onu bunu öğreteceğiz derken adamlar hakikaten aç açuna Çin yemeği diye bir şey var falan. Çeşit çeşit Çin yemeği de onlar şeye uygun değil. Pakete uygun değil. Öyle hmm. yurt getirilmez yani. Onu Efendim sorduğunuz. paketimiz kalmadı. Getirin diyoruz. Getirmiyorlar. Üç kişiyiz. Haydi bakalım. Ama Çin'den başka bir haberi daha verelim o zaman. Öbür, saatte, öbür saatte verelim. Çin'le devam edeceğiz öbür saatte. Yeni bir şarkı bakalım yayında nasıl oluyormuş. Real Big Fish. Sellout. 103.1 Radyo Today. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Radio Tülayışınız Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Espriler, şakalar da öyle buyursunlar. Ne oluyor ne bütün <gülüyor> dünyamızda? Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Çin Evet e, sevgili Oktay bizi bir geçmişe götürdü. Çin'e gittik geldik biraz uzun e, Yok, sürdü. sürdü. Ay, evet, cimiz... takip ettik tabii. E, Çin'de biliyorsunuz bir yıl aşkın süredir e, komada olan e, Ziao Li isimli bir genç arkadaşımız vardı biliyorsunuz uyandı. Ha komada. Evet. Ben de ne bileyim Çin'in bir bölgesi İtide olan düşündüm. yani. Komada bitkisi. Komada yaşıyor. Ee, 2013'ün Ağustos ayından e, bu yana bilinçsiz bir şekilde hastanedeydi kendisi. Bu genç arkadaşımız. Ee, nasıl uyandı? Peki nasıl uyandı? Peki nasıl uyanmıştı? gibi mi? <gülüyor> Ya Levent Kırca gibi oyalanmış olabilir ya da Stephen Segal gibi oyalanmış olabilir. Stephen Segal gibi sakallı. <gülüyor> sakallı ve intikam hissiyle dolmuş taşmış bir şekilde. <gülüyor> bir de kim vardı komada uya komadan uyanan Komada ya? uyanan, dur biri daha vardı. Ee, kim? Ha şey kim? şey, kim? Kilibili. Kilibili de büyük ayaklı kadın. Evet, büyük ayaklı kadın. Umut... Ki onu Hollywood Umut <gülüyor> Örmü olarak <diyebilir>. biliyor. <gülüyor> ee, hemşirenin bir tanesi, bu genç kardeşimize... kalk ee... mı demiş? Bunu da hiç düşünmemiştik ya bu kadar zamandır demişler. kalk deyince çocuk birden fırlamış. Ona <gülüyor> diye. Şimdi doktorlar uzun uzun uğraşmışlar nasıl uyandırabiliriz nasıl uyandırabiliriz diye hemşire e, hanımefendi e, alternatif bir yol aklına gelmiş ve uygulamış ve uyanmış para koklatmış 100 yuan 100, 100 yuan koklatmış. kokusu ama ana, kokusu ana kokusudur hakikaten <gülüyor> anam yani. diye uyanmış zaten çocuk bu mesafeden koklattık diye bir fotoğraf da var. Burada. Ne kadar Oktay? Burnunu dibine mi yoksa burun Yok, deliğine girecek? mesafesi şekilde. kadar. He, yani anladım. öyle dibine kadar da sokmamış anladığım kadarıyla. İyi koklamış o zaman çocuk. Doktor Liu Tang ne demiş? 20 yıllık meslek hayatım boyunca böyle bir şey <gülüyor> görmedim <gülüyor> demiş. Yapılabilecek ee, en güzel yorum. Yani Çünkü şey de olabilir. Doktor için de 20 yıllık meslek hayatı çok değil ya. Niye canım? Tabii. 40 yaşında bile Bu hakikaten yani 5 yaşlarında bir doktor. Ondan sonra ama. Tamam. 45 sonrasını yaş... sayıyor. Bence fakültesi... biraz abartılı şey yapmış. Çin'de de 6 yıl değil mi tıp fakültesi? 6 veya 3,5 yıl olabilir. Tamam. Üstüne uzmanlık, TUS var değil mi Çin'de? Var. 4 yılda uzmanlık. TUS. Şimdiki <gülüyor> sınavını tuttu da. mu? 17, 23, 27 hiç vakit kaybetmiyoruz. Ondan sonra. Mecburi hizmet var mı? Mecburi hizmet var mı Çin'de? Var. 2 yıl da mecburi hizmet. Ama zaten uzmanlıkta Askerlik onu. var mı? Çünkü askerlik mecbur hizmet sayılmıyor hizmet Yani askerlikten adam 50'sinden küçük onu söyleyeyim Oradan da ekle Bir de doktorlar öğrenciliğini de meslek hayatı olarak sayabilecek bir şey Meslekta Tabii yani de Birinci doktorlu. sınıfta başlıyorlar nöbetleri bilmem neleri falan Birinci sınıfta değil daha şeyde başlarlar İlk sene FKB okuturlar çocuklar FKB kulak Fizik, boğaz <gülüyor> Fizik kimya <Kulak>, biyoloji <gülüyor> <gülüyor> Fizik kulak boğaz evet çünkü. Hadi bakalım. Hadi Bu yeni hazır. bir yeni bir komadan uyandırma İyi. yöntemi olarak İyi, şu Allah'tan anda hani birçok ailenin, bir ailenin umudu şu anda. Içinde, Çorap da koklatsaydı o zaman şeydi. Benim eski çorapları günlük her gün çıkardım çorapları koklattım ve çok Belki de birçok be. şey koklatmış olabilirler ya. Yani, yani evet, en son para da uyanmıştır. Mesela başka... Diş buğdayı gibi yani bu. Evet. Makas koklatmışlar. Demek ki, <gülüyor> bankacı olacak para koklatınca. Kitap koymuşlar, yani, kitap koklatmışlar. Oralar yazmıyor tabii ama öyle ilkinde ben bulduklarını zannetmiyorum. Zaten şey. bence kitap koklatmışlardır. 50'nin gri tonunu koklatınca o çocuk böyle olmuştur. <gülüyor> Ama uyanamıyor. <gülüyor> Kokuyor ama uyanamıyor. <gülüyor> uyanamıyor. Öyle bir e, şey yazılır? O zaman Çin'e gitmişken Japonya'ya gitmezsek ayıp olur. Japonya'nın geleneksel yetişkinlik bayramı ülkeyi şenlendirdi. Efendim. Ee, Japonya'nın yetişkinlik bayramı evet. yaman olur. Evet. Yetişkinlik bayramı ne ya? Şey Üş, mi? 20 yaşını geçiyor. dolduranlar e, sokakları yetişkinliğe geçmiş sayılıyorlar. Yani <gülüyor> mesela <gülüyor> tamam. Almanya'da 18 yaştı. Ama Japonya'ya gidersen 20 20 yaşında mı kapının önüne koyuluyor? Evet 20 yaşında kapının önüne koyuluyor. 20 yaşını dolduranlar. Doldurunca yetişkin kabul ediliyorlar Japonya'da 1995'ten bu yana 20 yaşı geçenler her sene yetişkinlik bayramı diye kutlanıyor ilk kez bu sene 50 bin kişi artarak 1 milyonun üzerine çıktı bu sayı yeni 20 yaşına giren sayısı evet yok ne derler 20 yaşındakilerin sayısı tabii ki tam rakam vermek gerekirse bir yerde sorarlarsa efendim Japonya'daki 20 yaşındakilerin sayısı kaçtır diye 1 milyon 26 bin 40 diye net rakam verebilirsiniz. Aman diyoruz bunu da bir kenara yazın. Japonlar bu duruma çok sevindiler. Modern sabahları dinliyorum ama çok uyariliyorlar çok geriliyorum programın neye dikkat edeceğimi şaşırıyorum. Her şeye dikkat edeceksiniz programda her şeye dikkat edeceksiniz. A'dan Z'ye. Aman programımızı dikkatsiz dinlemeyiniz. Hafta sonuyla birleştiriliyor muymuş şu Yetişkinler Günü? Yetişkinler Bayramı Günü değil. bayram olunca tamam tatil oluyor Resmi değil mi? Resmi tatil. Resmi Metrolar tatil. Metrolar uc ücretsiz. 20 yaşındakilerin. E tabi ama nasıl eğlenmişler? Çılgıncasına, delicesine, yerel kıyafetlerini Yarın giyip... Yarın hiç yokmuşcasına. Geleneksel kıyafetleri, kimonoyu giyip bütün herkes A'dan Z'ye, 20 yaşındaki 20 herkes... 20 yaşındayım kimono demiş adam. Onun bir de şarkısı var hatta. Tabii kim ara? ne kim ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray Yeterince şarkı dinledik galiba buyursunlar efendim dünyaya yeter. bakalım ne oluyor. Dünya Allah dünyaya değil de ben bir süredir şeye bakıyorum Andromeda galaksisinin fotoğrafını gönderdi. Hubble teleskobu biliyor musunuz? Ben Dün... gördüm onu. Ben Kadar ben etkileyici bir onu. fotoğraf. Gerçekten fotoğraf denmez o başka bir şey yani. Dövme yaptırabilir miyim Oktay onu? Dövme yaptırabilirsin Fahir onun dışında mesela ıslak zeminleri Dövmeyi kullanabilirsin. Dövme yaptıramazsın. Ben... Niye çok fazla nokta var. Yani daha çok şey gibi ya. Böyle mesela sizin o mutfakta şey var ya. Ee, tam duvar. Duvar. Ha. Tam oraya çakmalık. Ha. Yani öyle bir şey. Mozaik yaptırıyorsun. Da... Dövme yaptıramıyorsan mozaik yaptır. Bir de komşu galaksi deniyor ya. E tabii canım Komşu yani diyorlar ama çok büyük. İnsan böyle çok bir komşusu büyük. olunca güven duygusu vallahi her tarafımı sarıyor sarmalıyor. Yani galaksinin küçük bir bölümüne bir zoom yaptıkları video vardı YouTube'da. Aha. Orada bile yani çok var ya. Çok var. Ki bir bunların arasında parlamayanlar da vardır falan dediğin zaman çok fazla. Bunu nereye gönderdik ya bu Hubble teleskop nereden ya? Komşu Hubble galak... teleskobu dolanıyor. 3 3.5 metre. Bizim galaksimizin adı ne? Samanyolu. Teşekkürler. Bu galaksinin adı ne? Andromeda. Andromeda. Andromeda. Ne kadar bize mesafesi? Ne kadar? Yarım saat 45 dakika. <gülüyor> Dolmuşla. Yani kaçla gidiyorsun Fahir? Ya yok kapı komşusu mu? Sınırda mıyız yani? Allah bize en Galaksiler yakın... Galaksiler o... sınır mı? En yakın olan galaksi. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela bir milyon kilometreyle falan gitsen. Saatte. Saatte. Bayağı bir 16, 15, 16 trilyon yıl sürüyormuş. Ha. Ulaşması. Aa iyi. Işık tısına çıksan da bayağı. Şey ki zaten falan hızınla, sana düz şeyler verdim dikkat et. Işık hızında uzun süre duramıyorsun çünkü onu yani e, benzin çok yiyor. Hmm. Yani biraz ışık hızını vurdurup sonra normal. Yok şaşa şey, bırakacaksın. Bir tabii anlamında. şey de var yani sonuçta etmez. bu galaksiler arası yolculuksa eğer. Evet. Yani ne çıkacağı da karşına belli olmaz. Evet. Peki benzin benzin, olur, benzin istasyonu var mı bir yok bir, mu o bir, anlamda? Habul gal e, nereden bakarak bunu görüyor hocam? Yeri gönül, neresi? Gönül gözüyle. <gülüyor> gönül gözüyle görülürmüş bir tek. Android Vizörden. De. Vizör dedi. Sonuçta <gülüyor> fotoğraf göndermedin bize. Yani ne, nerede bu Hubble teleskopunun? Yeri neresi? Bizim Dünyanın galaksiden. dışında ya takılıyor. Bizim Dünya... galakside ha, Yani havada şey dediğim, havada dediğim uzayda Uzaydan. değil mi? Fırfır fır dönüyor. Uzayda da galaksinin içinde işte. Yani güneş sisteminin... De, daha güneş sisteminin dışına çıkamadık çıkamadı doğru evet şey gal galaksinin galaksinin yani yani, bakarak oluyor yani uzaktan bakıyor yani ha, Anladım. ama çok etkileyici fotoğraf gerçekten onu dövme yaptırabilir miyiz Oktay <gülüyor> ben dönüp dolaşıp galaktik bir... loop'a girdik Vallahi. dövme yaptıracaksan da bakıp bakıp görebileceğim bir yerine dövme yaptır Fahir ya da çok iyi tanıdığım koca galaksiyi bir dövme ben yaptır. bakıp göreceğim yerime nereme ne yaptırayım bakıp göreceğim yerime Sırtımı, benim düşündüğüm bölgem sırtım. Sırt nahiyeme bir galaksi olabilir veya sizin istediğiniz birlikte çektirdiğimiz fotoğraflardan birini yaptırabilirim. Şu fotoğrafa şöyle uzun uzun baktıktan sonra uzun uzun dediğim 3-3.5 üç, üç dakika olabilir. Baktıktan sonra bugün herkes bir daha bir rahat bakacak işlerine. Öyle hissediyorum ben. Aman diyerek Ankara bir... şey insan ya. Koca galakside bir yani ben yanlış yaptım. Her türlü hatadan sonra bu fotoğrafı aslında dövme değil de cüzdana koy. Bak Aynen öyle. Yani, yani bu, dövme da gerekiyor. Ara bu sıra bakılması bizim lazım falan. Gözle görebildiğimiz e, evrenin bir parçası. Burada bu kadar gezegen, bu kadar yıldız varsa ben mi hata yaptım şimdi diye. Ver adama bir saat bakayım. Bir baksın. bakabilir miyim Oktay? Bize döndürür müsün portatif bilgisayarını? Tabii ki. Tabii, ben de döndüreyim şuradan. Mesela buradan gördüğün gibi çok büyük canım o. Sen fotoğrafa mı bakıyorsun videoya mı bakıyorsun? Fotoğrafa bakıyorum ya. Fotoğraf zaten uzun uzun bakılacak bir fotoğraf. Bir de şeyi tabii Ama yani o. O ne kadar güzelmiş oktay. O, o uzaklığı ya. yani düşününce Andromeda galaksisinden bir Uzakları fotoğraf yakın eden telesiz. Bunu teleson. da Bak, unutmadan bu, bakarsan hakikaten çok etkileniyor insan. Bu gerçek fotoğrafın Kesite. Evet kesite. O sarı taraf var ya. Aha. Onun tamamlandığını düşün. Gerçek evet. fotoğrafta öyle. E, bu Ama tarafa geçiyor zaten. Şarkı. Bilmem ne gigolightlarca bilgi gelmiş. Yani fotoğrafı bu kadar büyük çekebilmek için. Yani sana. şu Hubble teleskobunun hakkını ödeyemeyiz. Valla. Yani tamamen kendini bu işe adamış. Ya o zaman ben de bari dövmeye, dövmeye Hubble dönüyor. yazdırayım da. O da bana Bak bir... o mantıklı. <gülüyor> İlla bir döme diyorsun. Only Hubble can judge Bitti gitti. O da güzel olabilir. Tabii only Hubble can judge Size birazcık... Hintli <gülüyor> taklidi yaptım ama. O zaman tekrar isterseniz dünyamızı dünyamıza duyun, değil değil. bak. Oktay vallahi hakikaten bir bak ben dayanamıyorum. Aman diyeceğimiz bunlar bu, bu, fotoğrafa baktıktan sonra her şey öyle bakacağız ya. İşte al bir tane haber. Brad Pitt'le Angelina Jolie e, karavan almışlar. 1 milyon dolar değerinde bir karavan. 1 milyon dolarlık ne karavanı ya? Rü Karavana. Rüya karavanı diyorlar buna. E, lüks karavan. <gülüyor> e, şöyle sette çok zaman harcıyoruz. E, 6 tane de çocuğumuz var. Ulaşımı bir şekilde ne yapmamız lazım? Ayetemiz çözmemiz lazım. lazım. Kolaylaştırmamız lazım demiş. Ee, çözmemiz lazım demiş. Farklı şehirlerde, çekimlerde çocuklarından ayrı kalmalarından... Fahir. Efendim canım. Ee, ne oldu ya? Farklı şehirlerde, çekimlerde çocuklarından ayrı kalmalarından da çok muzdaripmiş... Brangelina. Ver demiş bir milyonu. Vermişler bir milyon doları. Oh, sen Yavrumuzdan sen. kıymetli mi? Ki çok çocukları var ya çocuk başına yüz bin yüz elli bin lira falan bir şey düşecek Ya hiçbir yani. şey o karavanı çukuran barda daire alamazsın o paraya ya. Bir o, de kırk metre. Metre, 40 metre kare. 40 metre e, kare. Uzun, uzunluğu uzunluğu. Gırk mı? Tabii ki. Ne almışlar o zaman? Ne tiren ya bu başka bir şey? Nereden götürüyorlar <gülüyor> ve nereden götürüyorlar? Uzun ince ama. Koridor gibi düşünün. Uzun ince bir, bir karavanla iniyorsun. Tamam ben koridor olduğunu düşünün yani. Öyle 40 metrelik bir e, karavanı şu anda... Oktay 40 metre değildir o karavan kurban olayım ya. 40, 40 metre ya. Metre karedir abi 50 ya Amerika. Amerika'da her şeyi onunla şart buyurun. 4 metre ise bir karavan. 40 metrelik ala GM. Bir de bunlar Hollywood yıldızı. Her şeyi abartmak. En irisini almak tabii makbul. Karavan da irilik makbuldür. Doğru söylüyorsun. Ee, yalnızca mutfak için ne kadar harcanmış? Bunu zaten Breadbit almış. Mutfak masrafı mı? Mutfak, ee, mut, mutfak masrafı. Yani Marketten Brad, mi? Brad Pitt sıfır almış bunu. Hmm. Boş Onun almış içini işte. yaptırmışlar. Ha sıfırdan. Bir Pardon. ay falan sürmüş tadilatı. Sadece mutfağa ne kadar harcadık biliyor musun demiş. 200 bin dolar mı? Bilmiyorum demiş. <gülüyor> Ondan sonra ben söyleyeyim demiş. Brad ilgilendi demiş. <gülüyor> 60 bin dolar. 60 bin dolar. Şey dahil mi? Dolabı doldurmuşlar mı full? Dolap, dolap dolu tabii canım. O ayrıntı artık zaten. Hayır. Ya, Yok, ya canım, bugün Oktay. bir market alışverişi kaç paraya çıkıyor Oktay? Öyle Amerika'da o kadar bir dilim değil. karpuzu ne kadar satıyorlar? Bir dilim ya. Değil mi? Sen gittin Amerika'ya karpuzu benim. dilimle satıyorlar. kadar yaşadığım dönemde ben de taneyle satacağım. veriyorlar Oktay. Daha ben başka ne diyeyim sana? Hmm. Ondan sonra mesela ço salona çocuklar düşünerek yeni ekranlı bir televizyon konmuş. Çok iyi, iyi düşünmüşler şey. onu. Yeni Anne şey... ve babamızın filmlerini izleyelim. Ondan sonra bir makyaj odası var. Ama orada şey var. Annelerin filmlerini daha çok seviyorsunuz, babayın filmlerini mi? Aslında öyle sorulabilir ya oyuncu çocuk Yoksa Mr. and Mrs. Smith seyretmekten çocuklar gına gına gına gına gına yani. Annesini babasını başkasıyla öpüşürken görünce şey diyor mu çocuklar? çocuk diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tam ya yetiştirme dadıların elinde büyüdü ya bu çocuklar. O bu tip tepkiler normal. Evlatlık yani. aldıkları değil de kendi öz çocukları söylüyormuş. Abo, Abo! diye. <gülüyor> Nerede hata yaptık diye birbirlerine bakıyorlar. <gülüyor> Ay hayırlısı olsun valla. <gülüyor> Kazasız belasız. Ben daha saymadım ama isterseniz sayabilirim. Genişçe say, say. bir büyük buzdolabı, lüks banyo ve geniş deri koltuklar. Aa, bu deri koltuk çok macerasını şey da Son derece rahatsız bir şey geliyor bana evet, deri koltuklar. Yaz ya. gelsin de görelim onu. Hayır kışır, yazı kışır, ayrı, kışı ayrı, ayrı gıcırtısı gıcırtısı evet, ayrı. Ama asil görünüyor. Evet. Oturana onun, değil de bakana asil görünüyor. Bir de onun da oturanın oturama konusunda evet, da meraklısı var. Meraklısı çok fahir. Derin Deri oturuyor, canım, değil bu adam işte deri pantolonun hastası Yarın öbür gün evine deri koltuğu da aldım Deri koltuk alamadığın için mi acaba sen deri pantolon Oturduğum her yeri deri koltuk konforumda hissediyorum diye Ben ilk önce Ondan deri pantolon bıraktım? ilk adımın deri pantolon olduğunu düşünüyorum Deri e, koltuk çünkü Yani nasıl diyeyim yavaş yavaş gitmek lazım Bir anda dragon Şey yapıyorsun sürüyorsun Önce, önce, deri işe, pantolon. önce bir bisiklete bin bir ata bin falan. Sonra deri pardosu Ondan sonra güzel bir deri battaniye Hı hı. Deri, ceket. deri ceket Arada deri ceket pardüsü var Pardüsü dedim ya Pardüsüden sonra artık Deri ceket Deri ceket için Ceket ayrı Ama deri ceket yani çok eğitimli olmaya gerek yok Herkes giyebilir deri ceket E tabi canım bugün bakıyoruz sokaklarda Bir sürü bilinçsiz deri kullanıcısı var yani Ama deri pantolon için Ve deri pardüsü için Bence zaten ona ruhsat lazım. verilmesi lazım ya Herkese deri pantolon kullanma Doğru. yetkisi verilmemesi lazım yani devletin buna bir müdahale etmesi şart Bence bir federasyon falan da kurulsun Ben kursa gidiyorum Deri pantolon federasyonu herkes bu ruhsatını alsın Ona göre deri fan e, diye bir kurs tabii, Bence şeyler de yapılsın uygulamalar da yapılsın Akşam çevirsinler, saat çevirsinler tabii. baksınlar Nasıl kullanıyor kullanabiliyor mu Doğru kullanım yanlış kullanım Deriyi nasıl, Önemli de onu... değil mi onlar tabii ki. Deride En önemli şey bakım Çünkü sen derini ben giyerim diye Başkaları da düşünmen lazım Sen deri pantolonla çevreye zarar veriyorsan Ne anladım ben bu işten Serseniz biraz reklamlar falan filan Tabi tabii, ne tabii dersiniz? reklam Uzuz ayıp kadar. ayıp Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Turası Modern Sabahlar'ın son dakikaları Sevgili sanat severler Buyursun Evet herhalde. son dakikalarda hemen Bilgimizi paylaşalım Elimize ulaşan son veriler ee, dünün en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ilk kez uygulanan bir törenle karşılamıştık. 16 tane Türk Devleti'ni temsil eden 16 evet. Türk Devleti mi bu devletler hangileri efendime falanlar filanlar. Bazı tarihçiler diyor ki. Bu o kadar, kadar yok diyorlar. Hayır o kadardan çok daha fazla. Bir ee, e basamak yok. Asansöre yani, mi bilsin bir kısmı? Hayır tabii ki. hem. Ok Onlar normalde dışarıda duracak bundan sonra. Evet dışarıda. Hava, kötü hava şartları dolayısıyla. Merdeler, merdeler. Dışarıda merkezler. Yoksa İki. dışarıdalar. Tabii, evet. evet. Ee, bazıları boyunlu. diyor ki işte efendim o Cumhurbaşkanlığı forsunun etrafındaki küçük yıldızlar sadece birer süslemeden ibaret. Ee, herhangi bir şeyi temsil etmiyor aslında. Tabii onu da diyen var. Onu da diyen vardır var. Yani. Vardır yani. <gülüyor> Süsleme efendisi. değil diyen vardır. Süsleme Tamamen bir, estetik olarak, estetik yerleştirilmiş, olarak yıldızlar. yerleştirilmiş yıldızlar. Estetik olarak yerleştirilmiş yıldızlar olarak diyenler. Neyse falanlar tamam. filanlar aslında bunlar bu fikirlerden çıktı. Kimin fikri bu? Kimin fikri? Kimin fikri olabilir? Hemen kimin fikri olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammed Tanju posordan çıkmış bu fikir ve ee, öyle değil de dün bizzat kendisi Cumhurbaşkanının kendisi diyorlardı. Yok bu tam net olarak çıkmış hatta yani ben nereden bileceğim yoksa Cumhurbaşkanlığı muhafız alay Komutanı... Zaten hoş, merdivenlerden aşağı inerken Cumhurbaşkanı böyle bir şaşırıyor ya. Evet. Böyle bir fotoğrafı gördüm. Bir ben Yapmak öncesini yapıyorsun. bir sonrasını evet. görmedim ama onun fikri Evet olmayabilir. O bu da, da şaşırmış. Hem şaşırmış ama şöyle içiniz rahat olsun. Bunu ilk kez görmeyeceğiz. Bundan sonra hep, hep göreceğiz. göreceğiz. Hep göreceğiz. Yani tamam. Mahmut Abbas'a yönelik bir şey değil bu. Bundan sonra bütün devlet başkanları bundan faydalanabilecekler. Baş bu tören şekli. Bundan sonraki Şimdi turizm köşecek. Göşecek. Vallahi billahi. Baş bir kişi değil çünkü bir devlet başkanı ziyaretli. Onun yardımcıları var, var. Koca ekip. Herkes Türkiye'yle bir. Uyduruktan bir resmi temas Baksana orada fotoğraf çektirmek selfie <gülüyor> Mahmut Abbas'a yönelik açıklama değil mi bu? E tabi Yani İkinci kere bir şey oldu Yani size özel bir şey değil efendim Diyerek Vallahi. böyle bir resmi açıklama ama geldi Ama bence insan kendini özel hisseder Yani sadece size özel de denebilirdi ee, Ama bundan herkes faydalansın Yani güzel bir şey e, bu güzellikler ne olmasın saklı kalmasın. Bundan sonra her devlet başkanı her resmi yani devlet başkanı olur başbakanı olur. Resmi, törenlerde resmi olacak, törenler de Resmi törenler kraliçe olur. Keşke papa da demiş ya tüh kaçırdık bir daha Vallahi gideydik demiş ya Pi demiş gittik geldik. Angela Merkel gelmiş miydi? Yok hmm, ya kızlar saraya abi, mı? Koşa yok, koşa yani. Saraya kim geldi? İlk kim geldi saraya? Şunun eşek şey gelecek, Bütün dünya. Tamam papa geldi sonra biri daha geldi. Vallahi biri abi. daha geldi. Kim gelmişti çocuklar onu bir düşünün. Bir Artık bir de bazı Tan tanıdık birim var. Yoksa yani tanımadık biri mi diyorsun? <gülüyor> ünlü, ünlü bir. Sıraya girecekler hakikaten. Hakiki gücünü. Kraliçe şey hemen zaten yapmış Şatkan demiş kraliçe. Efendim, Şatkan ilk sıradan yazmışlar. Şimdi kraliçe ziyareti gündemde. Papa düşünüyor ben bir daha nasıl gelebilirim? Şimdi nasıl Bahane uyduracaklar yani. E, Şimdi vallahi. papa düşünsün. Ondan sonra onlar düşünsünler valla. 42. yaşını önceki gece Etiler'de kutlayan... Fahir Üç. Ben değilim çünkü kutladım. Ben ne yaptım? Ben kutladım mı 42 yaşımı? 42'ler kulübüne girdin sen kutladın Girdim, mı evet. kutlamadın mı bilmiyorum. Girerken mi kutlanıyor? Çıkışta mı kutlanıyor? Girerken Çıkışta kutlanır. bir tane ufak plaket <gülüyor> verilecek. Tamam. Yani Girerken kutlanır çıkışta. Yani 41'i bitirip 42'ye girdiğinde aslında 42 kutlaması yapıyorsun değil mi? Tabii. Ona da 42 ikindiler denir. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Teşekkürler. Gelecek. Kim kutlamış ve bu kulüpte artık berabersiniz Fahir. Eee. Eee, bizi de birkaç sene bekler misiniz? Eee, o kulüpte. Oktay beklemem için ölmem gerekiyor biliyorsun. Sabitlemek Hayır. için yaşam. Sabit Yaş sabitli mi? Bir tek o şekilde ha, yapabiliyoruz. Aman ya kendini... kimselere söz vermeyin sevgili dinleyiciler. İki seneliğinde dondur. O da mantıklı ama zaman geçince gene şey yapmış oluyorsun Ege'cim. Dondur dediğin nasıl dondur? Baya buzun içinde dondur. Çok mantıklı. buzun hiç içinde birçok olarak. Kendimi dondurursam çünkü o şekilde hiç yaşlanmam ve aynen 42'den devam ederim. Mesela nüfus kağıdına göre daha yaşlı görünürsün ama dipçik gibi, dip dip, gibi bir alt akımı Bir de olursun. buz zaten ne yapar insanı? Buz sertleştirir. Sertleştirir. <gülüyor> Bazı sertleştirir. Bazı yerleri düğmeleştirir. Bazı yerleri sertleştirir. Sertleştirir mi? Doğru cevap. Evet, var. dipçik gibi yapar vallahi. Evet. Kim ya? Çok merak Hande ettim. Hande yener. Aa, sevgili Hande hoş geldin. Welcome Hande. Tebrik ederim. Valla Ankara'dan verdin. Yani cevap verdiğin belli fahir. Hakikaten Ankara <gülüyor> Ankara'ya girişteki gibi mesajlar verdim Wilko ben dedim. Hoş geldi vallahi adamın 42 oldu ya. 42 oldu. Ne devrem 45, olur? Ne 35, ne 45, ne 37, ne hiç biri değil 42. Konya çünkü. 42 önemli. Konya'nın plakası 42. Valla öyle mi dersin? Hayatın anlamının cevabımı dersin bilmiyorum. 42 değerli ve e, yaş konusunda bir şey sayılır. Adam olana. Adam olana tabii ki. Ege senin ne kadar var? Benim 2 yıl var Eyvallah. O yüzden Bit Artık 2015 diyorum bir an evvel. <gülüyor> Ama anladığım kadarıyla sen iyiydi. Bit Artık 2016, 2016 diyeceksin. İyi tamam. <gülüyor> e madem öyle ya bit artık 2015'te bit artık modern sabahlar diyorum ha, ya. Ha, Putin gelmiş Putin Putin. Ha, Putin, Putin geldi gelmiş. işte evet, ya birisi geldi. Önder Bey söylemişler teşekkür ederiz evet. efendim. Çok ayıp oldu Putina. E. Çok özür dilerim Zeynep ya. Zeynep Hanım da Özcan Deniz miymişti diye sormuş. O Ta, da o gelmiş da gitti, olabilir. Tabi. Özcan Deniz geldi. Yani Özcan Deniz 42 yaşına giren sanatçımız mı diye herhalde cevap verdi <gülüyor> o. <gülüyor> Ay amca çok devran var. Dedi, Benim işim de örgü. zor. 42'ler kulübü kaynıyor valla Bir anda Özcan, bir anda Hande. Welcome Özcan, welcome Hande. Yani ne yapacağız? Of tamam, hayır ya. Bak, şu anda programın bitmesinden mutlu olduk Yarın sabah yeniden beraber olacağız. Yılda mı çalıyoruz? Şey Yok, Çal, ilk defa çalındı. Ha. Şimdi. Mükemmel bir gün olacak.